Şehrin ölümü. Giriş. Duvarlar çıkıyor önüme. Şehrin mahpus yüzü duvarları. Hiçbir sır kalmamış ardında hiçbir duvarın. Nereye gitti diyorum benim elbisem nerede? Şehir soyunmuş diyor biri. Şehrin elbisesini çalmışlar. Bütün şehir çıkıyor yüzünde bir insanın. Şehir boğuluyor içinde insanların kan gibi bir sesle. ...mor bir kabus çöküyor üstümüze... parkta son ağaçta ...intihar hatırlatan bir ölümle Veda çizgisi. Kalabalık toplanıyor büyük meydanlara. Aşka veda. İnsanlar geçiyorlar yollardan. inanca veda. Şehir kapanıyor içine. Toprağa veda. Dolaşıyor bir heykelin taştan eli üstünde insanların... Kuşlar göç ediyorlar, gruplar göç ediyorlar. Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların insana veda. Bir gezgin adam. Bir adam, belki de en çok bir rüzgardır şimdi. Sisli, yabancı, gölge gibi gezdin rüzgar. Şehri bir yabancı gibi dolaşıyor. Şehrin mabetleri bir bir tükeniyor, başlıyor içinde sonsuz susuzluk, avuçlarının içi terliyor. Kavuş! Çırgı yollar kapansın, sular akmasın, deniz sığmasın kabına, gün batmasın, aydınlaşsın yüzlerde umutsuz maktumluğu, makineler çalışsın, taşlar yarılsın ortalarından, anneler ağlamasın, çocuklar gülmesin, Gök çöksün, toprak başkaldırsın, sus sussun, ağaçlar durmasın, bütün saatler dursun, durmasın, oluruz, yavruş şekli göklere savursun. Bizim ellerimiz vardı, şimdi onlar nerede? Kadife gibi okçardık çocuk yüzlerini, şimdi onlar nerede? Şehirde evler olurdu, sıcak odalar olurdu evlerin, ''Sığınacak yataklarımız olurdu, bu bizim yatağımız'' derdik. Bayram günleri dolanırdık, su gibi yumuşaydı müreklerimiz. Cennilere dolardık, küm olmaya ererdik. Biz vardık, şimdi o biz nerede?'' Durun, makineler bir elin beş parmağını şarmıha geliyorlar. Akıl bir akreptir, intihara hazır. Bitiş. O en ötsüz köşesine sığındığımız yalnızlığın, yalnızlığın teselli çiçekleri üstümüze göken son tuşların sedef gagalarından gözülür, şehir bir mahşer gibi içimizde ölür.